Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Türkiye, artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle su sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkemizin iklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Bir nehrin kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar başından geçenleri anlatan Suyun Yolculuğu belgeselinin de tanıtıldığı toplantıda Su Biterse Herkes Susar kampanyasıyla. Karar vericiler, iş dünyası ve bireyler su kaynaklarımızı koruma seferberliğine davet edildi. Bütün bilimsel veriler hem küresel ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Bugün artık iklim değişikliğinin etkilerini ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşıyoruz. WWF Türkiye, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu su risklerini paylaşmak amacıyla çevrim içi bir toplantı düzenledi. Toplantıda karar vericiler, iş dünyası ve bireyler su kaynaklarımızı sahip çıkmaya davet edildi. WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılı küresel risk raporuna göre Önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya ekonomisini etkileyecek ilk 5 riskin bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları ve iklim krizi, biyolojik çeşitlik kaybı ve su krizinde kapsayan doğal kaynak krizi olduğunu belirtti. Bayar ülkemizin su kaynaklarının da risk altında olduğunu dikkat çekerek son 50 yılda Türkiye'deki sulak alanların yarısı su miktarı ve kalitesi bakımından sağlıklı yapısını kaybetti. Bir başka deyişle 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi. Risk sadece yüzey sularımızla da sınırlı değil, yeraltı sularımızın da seviyesi alarm veriyor. Orman alanlarımızı kaybetmemiz de kuraklığa zemin hazırlayan bir başka etken dedi. Uğur Bayar, su kaynaklarının yönetiminde ve kentleşme, tarım, gıda, üretimi, enerji gibi alanlarda doğayı göz ardı eden yaklaşımlar, hidrolojik müdahaleler ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar karşısında susuzluk riskini daha ciddi ve sistemli bir şekilde ele almak zorundayız diye konuştu. WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orse, akarsular ve göllerin sadece barındırdıkları canlılar için değil, insan için de yaşam kaynağı olduğunu hatırlattı. Or, WWF'in gerçekleştirdiği su riski filtresi çalışmasına göre, küresel ölçekte su riski yüksek şehirlerinin arasında Türkiye'den 10 şehirin yer aldığını vurguladı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, Türkiye'de susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğunun altını çizdi. Pasini. şimdi suyumuz için seferberlik zamanı, doğada suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçerek, sanayide suyu kirletmeden verimli kullanarak, temiz üretim yatırımlarını teşvik ederek, jötermal enerji üretiminde açığa çıkan yüksek kimyasal ve ağır metal içeren atık suların geri basılması yerine yüzeysel su kaynaklarına bırakılmasının önüne geçerek, denetimlerde sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek, kentlerimizde dağıtım kayıplarını ve kaçakları önleyerek, evlerimizde her damlayı tasarruf ederek, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek, suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz, dedi Aslı Pasinli. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 7 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6.831 sayılı Orman Kanunu'na ek 16. maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine ilişkin yönetmelik hakkında bir açıklama yayınladı. Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını talep eden dernek, bu yönetmelikle ormanlar deyim yerindeyse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arsa ofisine dönüşmekte ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada yönetmeliğin anayasanın 169. maddesinde bulunan aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen ifadesinin daraltıcı anlamının yok sayıldığı ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Ülkelerin nükleer silah üretmesini, test etmesini ve satın almasını yasaklayan nükleer silahların yasaklanması anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmanın yürürlüğe konması için gereken 50 ülke barajına son olarak Honduras'ın imza atmasıyla birlikte 24 Ekim 2020 tarihinde ulaşılmış ve resmi işlemler başlatılmıştı. Nükleersiz.org yaptığı paylaşımda 50 ülkeden tarafın imzalamasıyla yürürlüğe giren nükleer silahların yasaklanması anlaşmasıyla nükleer silahlar ve nükleer silahlanma bugün itibariyle resmen yasa dışı ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahsızlanmaya çok taraflı yaklaşımlar için güçlü bir desteğin göstergesi olduğunu söyledi anlaşmanın. Guterres paylaşımında anlaşmayı onaylayan devletlere de övgüde bulundu ve sivil toplumu, Anlaşma müzakerelerine ve yürürlüğe girmesine ilerletmedeki araksal rolünden dolayı da tebrik etti. Açıklamada nükleer patlamalardan ve nükleer testlerden kurtulanlar trajik tanıklıklar sundular. Bunlar anlaşmanın arasındaki ahlaki gücü oluşturdu. Yürürlüğe girmesi onların kalıcı savunuculuğuna bir övgüdür ifadesi kullandı. Nükleer silah sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore Ve İsrail ise bu anlaşmayı imzalamadı. Ancak kampanyacılar anlaşmaya onay vermeyen ülkeler üzerinde dahi bir etkisi olacağı inancında. Bu ülkelerin dışında Türkiye de anlaşmayı imza atmayan ülkeler arasında yer alıyor. Üzücü bir haberle bitirelim. Bu kış Kaliforniya sahilinde yapılan bir araştırmada batı hükümdar kelebeklerinin sayısı sadece 1914 olarak tespit edildi. Geçen yıl 30 bindi.